Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Muğla'nın Milas ilçesinde Temmuz ayından itibaren Akbelen ormanlarının kesilmesini önlemek amacıyla nöbet tutan ikiz köylüler ve yaşam savunucuları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye mektup yazarak Akbelen ormanı için verilen ruhsat izininin geri alınması gerektiğine dikkat çekti. Bu ruhsat ve izinlerin yeniden gözden geçirilmesi ve geri alınması yaşama hakkının korunmasının gereğidir diyen İkizköyüllüler Bakan Pak Demirli'ye ormanları kurtarın çağrısı yaptı. İkizköy Çevre Komitesi adına açıklama yapan Deniz Gümüşer, mektubu yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşundan 1600 kişinin imzaladığını belirtti. Deniz Gümüşer'in Bakan Pak Demirli'ye ulaştıracaklarını belirttiği mektup şöyle: Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli'ye Akberen Ormanı'nda ormanlık alanda bir şirkete maden açık işletme izni verildi. İşlemin iptaline ilişkin dava Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2021-563-E sayılı dava dosyası ile devam etmekte. Ağustos ayı başından bu yana devam eden ve önlenemeyen orman yangınları bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok etti. 8 Ağustos günü sanki yangınlar da ormanlar yok olmamış ve halen yangınlar devam etmiyormuş gibi şirketin çalışanları ağaç kesimine başladı. Akberen Ormanı'na giren şirket çalışanları yüz civarı ağaç kesmişken ikiz köylülerle Akbenan Ormanı'nı korumak için 17 Temmuz'dan beri nöbet tutan yurttaşların müdahalesiyle kesim durduruldu. Davada nihayet 11 Ağustos 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yürütmeyi durdurma kararı işlemin uygulanması halinde gidirilmesi güç zararlar doğacağı açık olduğundan, mahalinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve direnilecek bilirkişi raporuna karşı tarafların itirazlarının alınmasından veya itiraz sürelerinin geçmesinden sonra bu konuda karar verilinceye kadar geçerli. Yasal olarak bu görev öncelikle sizin olmasına karşın bizler anayasanın yukarıda yazılığı ilke ve güvenceleriyle yurttaşlık ödevleri gereğince şu anda... Kalan çok az ormandan birisi olan Akbelen Ormanı'ndaki hukuk dışı kesimi dırdırdık. Ancak bizler ormanları ve yaşam için gereği diğer müşterek varlıklarımızı ne pahasına olursa olsun korumakta kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sayın Bakan, sağlıklı yaşamın güvencesi ve müşterek varlıklarımızdan Akbelen Ormanı'ndan bir tek dal daha koparılmasına izin vermeyin. Hukuk dışı kesim yapanlar hakkında gereken işlemleri derhal yerine getirin. Son gelişen koşullar çerçevesinde 28.11.2020 tarihinde verdiğiniz izni geri alın diyor Sivil Toplum Kuruluşları. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Levent Şaylan önderliğinde 40'lar elinde bulunan Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle 2009 yılında iklim değişikliğinin gelecekte tarıma yapabileceği etkilerle ilgili detaylı ve uluslararası standartta uygulamalı araştırmalar başlatıldı. Yapılan araştırmada gelecekte bazı yıllar hariç genel olarak Trakya'da buğday ve ayçiçeği veriminde bir azalma meydana gelebileceği tespit edildi. Profesör Doktor Şaylan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada iklim değişikliğinin etkide bulunacağı en önemli sektörlerden birinin tarım olduğunu söyledi. Türkiye'de uzun süreli tarımsal meteorolojik uygulamalı araştırmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şaylan, modellerin Türkiye şartlarında kontrol edilmesi ve düzeltilmesi çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye genelinde verimsiz bir sezon geçiren Hububat tarımı, küresel iklim değişikliğinin zararlarını verim kaybı olarak yaşadı. İç ve Orta Anadolu bölgelerinde yer altı seviyeleri giderek düştü. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar özellikle bu yıl içerisinde kuraklık önemli derecede çiftçilerimizi etkiledi. Kuraklık sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaşandı. Bundan sonra tabii ki tarım yapılan alanlarda belirli tedbirler almak icap ediyor. Yangına, sel felaketlerine karşı tabii ki önlem alınacak ama tarımda da önemli tedbirlerin mutlaka alınması gerekir demiş. Ve artık tarihe karışmış hatalı olduğunu bildiğimiz bir söylemle, Bu bölgelere havza dışından denizlere boşa akan suların getirilerek sulanmasına ve sulu tarım yapılmasını sağlamamız gerekiyor. Kontrollü tarım yapabilmemiz için bu alanların sulanması gerekir demiş. Büyük talihsizlik zira bu daha büyük sorunlara neden oluyor. Zira çözüm başka yerde. Ürün deseni, iklim değişikliğiyle mücadele ve su koruma ve dönüşüm teknikleri. Bunun yolu yoksa havza dışından su getirmek değil. Pazartesi günü Balıkesir'in Erdemli ilçesinde Kazdağ Milli Parkı'nda orman yangını çıktı. Dağlık bölgedeki yangını havadan 3 uçak ve 9 helikopterle müdahale edildi. Kazdağ Milli Parkı'nda Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki Dere Ağzı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangının dumanları fark eden mahallelinin itfaiyeye haber vermesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgeye Edremit ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüklerinden çok sayıda arazöz, Alıkesir Büyükşehir Birliği İtfaiye araçları ve su tankerleriyle 3 uçak ve 9 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye dozerlerle yol açma çalışması başlatıldı. Yangın söndü ve soğutma işlemlerine başlandı. Evet en azından yangın çok daha büyümeden bir şekilde kontrol altına alındı ama ta Kuzey Ege'ye kadar yangınlar yayılmış durumda